Ömrü ömrü ilah. Ömrü ilah. İnna Allah Kıymetli kardeş bu çoğumuzun çok sıkıntı çektiğimiz bir konu. bilhassa odaklanma sıkıntısı yaşayan çevresinden her an yüzlerce belki uyarı alan günümüz insanının odaklanması giderek zorlaşıyor. Ee, ve kendisini çok önemseme bana göre, benim kanaatime göre kendisini çok önemsemekten doğan kalbi vesveseleri, evhamları üzüntüleri, geçmişe dair, geleceğe dair alıp vermeleri yani zihninde devamlı bir şeylerin çok aktif bir şekilde dönüp duruyor olması bu odaklanma sorununun yani bunun sonucu olarak da huşu sorununu, huşu duyamama, Allah'ın huzurunda olduğu bilincine varamadan namazı kılma, dolayısıyla oradan elde edeceği karın çok çok azalması hatta işte geçen derslerde söylediğimiz gibi sohbetlerde efendim neredeyse yüzüne çarpılacak şekilde namazın hani hem bir emek veriyorsunuz namaz kılmak kolay bir iş değildir süreklilik istediği için hem de öyle bir vasıfsız öyle kalitesiz bir şekilde bunu yapıyorsunuz ki öyle özensiz bir şekilde yapıyorsunuz ki bir ikrama geçmediği gibi yani bir fonksiyonunu misyonunu yerine getiremediği gibi okıldığımız namaz tam tersine bizim için bir tevbih yani bir azarlama vesilesi azarlanma vesilesi bile olabiliyor işte o konuyu işleyeceğiz bugün Gazali'den fakat merak etmeyin girişte şöyle kısaca buna değinmiş fakat ileride gerçekten çok geniş bir şekilde anlatacak hatta ben dilerdim ki yani günde, haftada iki kere sağ olsun KGM İstanbul'daki arkadaşlarımız bize böyle bir fırsat tanıdılar. Belki bu Ramazan hani çıkmadan olsun hiç olmazsa oruç bahislerine girebiliriz diye e, istemiştim. Fakat gerçekten bu namazda huşu konusunu çok detaylı, çok uzun ve e, çeşitli benzetmelerle, örneklerle çok güzel anlatıyor Gazali. E, geçemeyeceğiz. İnşallah e, bitirmeye gayret edeceğiz ama çok hızlanmanın da bir anlamı yok değil mi? Sindirerek, özümseyerek e, ve mümkün mertebe e, efendim, yaşayarak ilerlemeye çalışmamız lazım. Efendim diyor ki önce girişte bu ayet-i kerimeye ileride de birkaç kere atıfta bulunacak e, Gazali. E, Taha suresi 12. ayet-i kerime e, adeta namazdan maksadın ne olduğunu bize açıklayan bir ayet çok kısa bir ayet <gülüyor> buyuruyor Rabbimiz <gülüyor> beni anmak için namaz kıl diyor. Yani namazdan Maksadın Allah'ı hatırlamak, Allah'ı anmak olduğunu söylüyor. Ee, şimdi buradan bir parantez açıyorum. Bazıları şöyle diyorlar... E o bazılarının kim olduğunu sormayın. Ben de reklam yapmayacağım tabii ki. Diyorlar ki işte biz zaten Allah'ı hiç unutmuyoruz. O zaman namaz kılmamıza gerek yok. Bunun cevabı çok güzel cevapları var ama şimdi onu işgal etmek istemiyorum. Buradaki süreyi huşuya dönmek istiyorum. Sadece şu kadarını söyleyeyim. allah Teala kendisinin anılması için bir format belirliyor. Bu namazdır arkadaşlar ve bizim o formata müdahale et etme yetkimiz yok. Yani şöyle düşün. Düşünün işte birisine çok muhabbet duyuyorsunuz, e, saygı duyuyorsunuz, e, efendim minnet duyuyorsunuz ve bunu ifade etmek istiyorsunuz. O kişi diyor ki e, falan e, işte görüşmek istiyorsunuz bunu ifade etmek için falan gün şurada şu şekilde buluşabiliriz diyor ya da işte bana mail atın diyor mesela. Yani zamanım yok diyor bana mail atın. Şimdi siz ısrar edebilir misiniz? Hayır ben şu şekilde seninle görüşmek istiyorum. Ya da ben işte böyle yapıyorum diyebilir misiniz? Yani bu Allah adına haşa biraz ağır bir ifade ama Allah adına karar vermekten vazgeçin arkadaşlar. Vazgeçin. E, kendiniz için, kendi iyiliğiniz için. Yani o Rabbinizdir. Biz onun kuluyuz. <gülüyor> Ve Rab ile kul arasındaki ilişki kulun belirlediği formatta yürümez. Rabbin belirlediği formatta yürür. Siz insanlardan herhangi birine bile bir konuda muhtaç olsanız e, hep bu örneği veririm. paraza birisi var hayal edelim şimdi birisi var ve e, onun rızası olmadan o işinizi göremiyorsunuz. Yani ondan bir imza bir onay almanız gerekiyor. E, bunu nasıl yapacaksınız biraz araştırıyorsunuz bir bakıyorsunuz ki adam mesela. Çok saçma gelebilir size ama uyduruyorum. İşte sarı giyenleri onaylamıyor. Yani üzerinde sarı renk varsa getirdiğin yazıyı onaylamıyor. Başvuruyor. Yani bilhassa oraya sarı giyerek gider misiniz yani? Saçma gelebilir size. Ya benim işte renk seçme özgürlüğüm var. Benim kim ne karışabilir bana falan diyebilir misiniz yani? Dolayısıyla hani bu tabii kıyas kabul etmez ama. Cenab-ı Hakk'ın beni anmak için namaz kılın demesi e, niye size garip geliyor? Anlatabildim mi? Yani Allah Teala bir format belirliyor. Ha oradaki hikmetin sayısız hikmeti vardır tabii. İşte bir taraftan İbn Arabi'den okumaya çalışıyorum bunları anlattıklarımı desteklemek için. E, sayısız hikmeti vardır ama oradaki asıl e, benim anladığım kadarıyla yani asıl hikmet eğer bir Sadece e, ruhtan ibaret olsaydık, sadece akıldan ibaret olsaydık, sadece kalpten ibaret olsaydık. Yani bizim bir bedenlerimiz, bir zahiri dünyamız, bir e, fiziksel varlığımız olmasaydı, belki dediğiniz o zaman olabilir Yani ben sadece kalp, kalbim ben sadece. Hissiyat, duygu bu kadar. Böyle olsaydım, evet o zaman belki fiziki olarak rükûye gitmem, secdeye gitmem gerekmeyebilirdi. Bilmiyorum yani, bunu da e, farazi konuşuyorum. Ama benim bir ruhum olduğu gibi bir bedenim var ve bunlar karşılıklı etkileşim halindeler. Yani şöyle omuzlarınızı düşürüp böyle kafanızı böyle önünüze atıp böyle bir, böyle bir oturduğunuzda nasıl hissediyorsunuz? Şöyle dimdik oturduğunuzda nasıl hissediyorsunuz? Yani fiziğinizle, fizik duruşunuzla, hatta üzerinize giydiğiniz kıyafetle, giydiğiniz renkle, efendim, çevrenizdeki eşyalarla iç dünyanız arasında bir etkileşim var arkadaşlar. Onun için başımızı secdeye koymak ruhumuza yardım ediyor, kalbimize yardım ediyor. Bu zikrin gerçekleşmesine yardım ediyor. Gene uzattık efendim bir defa allah Teala beni anmak için namaz kılıyorsa diyorsa ben namaz kılmak için Allah'ı anmaya şey affedersiniz Allah'ı anmak için namaz kılmaya ihtiyacım yok demek yani bir defa bu ayete ve pek çok ayete bu çerçevede karşı çıkmak demektir böyle bir yetkiniz olduğunu düşünmüyorum. Yani Allah ile sizin aranızdaki ilişkinin nasıl bir ilişki olduğuna karar verin arkadaşlar net bir şekilde zihninizde. Buna kulluk bilinci diyoruz. Yani bu kulluk bilinci olmadığında veya çok az hatırlanıyor olduğunda yani böyle ta gerilere itilmiş zihinde böyle sürekli kendin bir şey görüyorsun. Hele biraz zekiysen, biraz böyle etraflı düşünebiliyorsan her şeyi çözebileceğini, aklınla her şeyi anlayabileceğini zannediyorsun. Ve ee, bu Allah ile kul arasındaki ilişkiyi de kendin belirlemeye çalışıyorsun. Yani bunun sayısız örnekleri var. Sadece şu sosyal medyada bile binlerce örneği var. Hocalarımızdan, değer verdiğimiz insanlardan, sonradan istikametlerini şaşırıp efendim bu şekilde düşünerek kendilerince yeni bir inanç, yeni bir din tarzı, yani yeni bir yaşam tarzı, yeni bir dindarlık tarzı kendilerine göre üretmeye kalkanlar var. Dolayısıyla bizim bu konuda çok ciddi karar vermemiz gerekiyor ve bunu, bunun ne deniyor buna? Yani onun bir nevha gibi gözümüzün önünden hiç kalkmaması gerekiyor. Ben kulum, o benim Rabbim ve ikimiz arasındaki ilişkinin nasıl yürüyeceğini belirlemek onun yetkisinde. Tabii ki ben de onun bana bıraktığı alanda Buranın altını çiziyorum. Yani bir Cenabı ı Hakk'ın kesinlikle bu böyle olacak dediği şeyler vardır. İşte formel ibadetler böyledir. Bu yüzden mesela fıkıh usulüne, hukuk tarihine bakın. İbadet alanında içtihat yapılmaz. Çünkü içtihadi bir konu değildir. Yani sahabe toplanmış, peygamberimiz veya işte düşünmüş, günde beş vakit namaz kılsak iyi olacak demiş. Yani böyle karar, böyle bir insan aklının ürünü değildir. İşte rükü'yü bir kere yapalım, secdeyi iki kere yapalım diye böyle içtihaden alınmış bir karar değildir. Cebrail'in bizzat peygamberimize öğrettiği ve peygamberimizin de beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız siz de o şekilde kılın dediği taklit yoluyla öğrenilen ve doğrudan doğruya Allah'tan gelen bir bilgidir yani. Yani nasıl ki işte evinizin kapısının kilidini açmak için anahtarın belli bir formu vardır ve siz orada inovasyon yapamazsınız yani o ana, ha kilitle birlikte değiştirirseniz tamam o da gün değiştirmeye tekabül ediyor yani efendim Allah korusun dolayısıyla ibadetler Allah'ın bildirmesiyledir iledir bütün şekillerini Cenab-ı Hak peygamberi aracılığıyla bize bildirir ha bu şekillerde bile ibadetlerin zahiri yönünde bile çeşitlilik vardır efendim asıl bir olmak kaydıyla yani beş vakit namaz bütün mesleklerde bütün fuka indinde beş vakittir şerekatlar i̇şte bellidir ama işte kimi elini bağlar kimi bağlamaz o konuda da efendimizden farklı farklı rivayetler vardır ve efendimiz hepsini de yapmıştır ve her âlim de her fakih de kendince kuvvetli gördüğü rivayeti tercih ederek içtihadını o yönde yapmıştır peki yani Cenab-ı Hak bize e, namazın bizim onu anışımız amacıyla olması gerektiğini söylüyor. Yani Allah'ı anmak için eğer bir insan namaza duruyor, işte 10 rekat öğlen namazını kılıyor ama hiç Allah'ı anmıyorsa bu hedef gerçekleşmemiş oluyor diyor. Yani anmak nedir arkadaşlar? Birini anmak nedir? Bilirsiniz bunu yani bunu anlatmaya gerek yok. Birini hatırlamak, özlediğiniz, sevdiğiniz, saygı duyduğunuz birini hatırlamak. Hatta mesela benim için hayatta hiç tanışmadığım insanları bile ulemadan, İslam'a hizmet eden, İslam büyüklerinden yani onları bile hatırlamak, onların bile şurada oturuyor olsa mesela ben şimdi burada size sohbet ediyorum. Şurada diyelim ki e, yani faraza, gazali oturuyor olsa ben nasıl konuşurum? Onun huzurunda onun kitabını nasıl anlatırım, değil mi? Yani birini anmak e, size nasıl bir çeki düzen verir? Birini anmak, birini hatırlamak sizi nasıl bir kalıba sokar? Nasıl bir e, kalbinizi, zihninizi, yani şöyle olur mu? Hani. Hem onu hiç düşünmüyorsunuz hem onu anmış oluyorsunuz. Yani bu bir çelişkidir, muhaldir. İşte onu söylüyor Gazali'de. İlk önce biliyorsunuz usulü oydu. Ayetlerden, hadislerden ve e, İslam büyüklerinden, sufilerden alıntılar yapıyor fazileti hakkında. Yani huşunun fazileti ve gerekliliği hakkında. Ondan sonra kendi görüşlerini e, örneklerle detaylı bir şekilde açıklıyor. Efendim bir hadis-i şerif aktaracağız. Ben tabii size seçerek anlatıyorum. Yani bütün kitabı satır satır okumuyorum. Ama nerede olduğumu, hangi kitaptan okuduğumu hep söyledim yani. Hiçbir şey gizli değil. Siz de kendiniz buraları baştan sona okuyarak oralarda neleri geçtiğimi, oralarda neler anlatıldığını takip edebilirsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu söyleyeyim. Seçerek gitmemin sebebi de zamandan dolayı. Yani zaman yetmeyeceği için. Yoksa yani bazı şeyleri söylememek lazım falan diye düşündüğümden değil yani. E, efendim, haddime de değil öyle bir şey. Sadece hani en önemli gördüklerimi seçerek biraz daha hızla ilerlemek istediğim ve bütün konulara hiç olmazsa şöyle e, hızlıca temas etmek istediğim için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor kaynağına bakalım İbni Ebi Şeybe El Musannef'te tahriş etmiş bazı cüz'li farklarla Buhari ve Müslim'de de yer alan bir rivayetmiş daha önce ilk başta söylemiştim arkadaşlar gazali hadisler konusunda biraz zayıf ee, yani İhya biraz zayıf haşa yani kendisini bilemem yani daha doğrusu gazali e, faziletler söz konusu olduğunda bu hadis usulü bilmeniz lazım okumuş olmanız lazım okumuş olanlar çok iyi anlarlar ne diyeceğimi dediğimi efendim e, zayıf e, faziletler söz konusu olduğunda zayıf rivayetler de aktarılabilir arkadaşlar zayıf rivayetlerden de yararlanılabilir zayıf şu demektir zayıfı uydurma zannetmeyin yani bakın uydurmayla zayıf aralarında aslında dağlar kadar fark vardır. Uydurma hiçbir kaynakta geçmediği halde peygamberimizin bize e, kadar dayanan hiçbir rivayet zincirine sahip olmadığı halde birilerinin çeşitli gerekçelerle peygambere atfettikleri kendi uydurdukları sözler demektir. Bu konuda öğrencilik yıllarında okumuştum. Tabii ben tekrar tekrar söylüyorum bir akademisyen, bir alim değilim. Sadece kaynakları olabildiğince işte okumaya çalışıp sizlere aktaran bir vaizim. Ee, Yaşar Kandemir hocamızın mevzu hadisler diye bir doktoratiz var. Ee, öğrencilik yıllarında okumuştum. Belki daha sonra bilmiyorum. Daha güzelleri de yazılmış olabilir. Başka kaynaklardan da bakabilirsiniz. Ama benim okuduğum e, kaynaklar arasında bir mevzu, bir e, sözün Peygamberimize atfedilen bir sözün umdurumu olduğunu nasıl anlarız? Bunu e, çok güzel anlatan tabii bir doktora tezi, bir akademik metindir Yaşar Kandemir hocamızın. E, onu tavsiye ederim size. Zayıf hadis ne demek peki? Zayıf hadis. Ee, senedinde bilhassa bir e, kusur bulunmuş, bir kusur bulunmuş. Yani böyle bir rivayet var, kitaplara da girmiş, kaynaklara da girmiş. Ama incelendiğinde mesela o senet zinciri var ya, raviler zinciri, o, o zincirden bir tanesi, bir kişi orada tanınmıyor. Yani onun kim olduğu hakkında Emin değiliz, cerh ve tadil ilmi e, açısından gözden geçiriliyor ve bazı illetler, bazı kusurlar bulunuyor ve ha, bu hadis zayıf hadistir, peygambere isnadı zayıftır diye karar veriyorlar hadisçiler, muhaddisler. E, sonra o hadis peki çıkarılıyor mu kitaplardan? Hayır çıkarılmıyor. Şöyle düşünün yani inşallah kaba bir ifade olmaz bu defolu bir ürün gibi yani. E, işte defolu bir e, kıyafeti veya işte bir herhangi bir malzemeyi yani işliyor, çalışıyor ama bir defosu var. Hani sergilemezsiniz böyle. E, fakat kullanabilirsiniz günlük hayatınızda. İşte muhaddisler fukaha bilhassa bu e, Tecrid-i tercümesinin e, mukaddinesini yazmış Ahmet Nayım. İlgili olan arkadaşlar, hadisle ilgili olan arkadaşlar lütfen orayı okuyun yani. Bir cevher, bir, benim kanaatim, bir cevher gibi. İşte bu hadisler nasıl benzetmeler yapıyor, tarihten örnekler veriyor. Arkadaşlar hadisleri bugüne aktarmak madencinin madenden maden çıkartmasına benzetiliyor. Yani o madenci, maden işçisi yani kazan kişi kazdığı şeyin değerini bilebilir mi? Ya bu çok değerli değilmiş, bunu çıkartmayayım diyebilir mi? Her şeyi çıkarır. İşte diyor, Raviler her şeyi aktarırlar ve ilk de öyle yapmışlardır. Daha sonra onu hadisçiler işlerler, sınıf tasnif ederler. İşte bu zayıf, bu e, sahih, bu kuvvetli, bu e, efendi mütevatir, bu ahad diye sınıflandırırlar. Fukaha da o sınıflandırılmış olan madeni işleyip kuyumcu vitrinine koyan kişi gibidir. Yani asıl son tahlilde hadisin nerede kullanılacağına, o rivayetin nerede kullanılacağına kim karar verir? Fukaha karar verir. Dolayısıyla Fukaha demiştir ki zayıf hadis tergip ve terhip konusunda delil olabilir. Tergip ve terhip nedir? Rabet ettirme. Yani mesela işte namazdaki huşu namazdaki huşunun Farziyeti konusunda, gerekliliği konusunda zayıf bir hadise ihtiyacımız var mı? Yok. Çünkü ayetlerde bile emrediliyor yani. Namaz insana ağır gelir ancak huşu duyanlara ağır gelmez diyor Cenab-ı kuran Bakara suresinde. Dolayısıyla kaç tane sahih hadis var? Peki o zaman bu huşuya dair zayıf hadis ne olur? Huşu konusunda seni teşvik ediyorsa o hadisten yararlanabilirsin. Veya mesela gıybetin haram olduğu konusunda zayıf bir hadisle delil göstermeye ihtiyacımız var mı? Hayır, çünkü ayet var, hadisler var, çok açık ve kesin ifadeler var. Gıybetin haram olduğunu biz hem ayete hem sahih sünnete dayanarak e, hükmünü veririz. Peki bir zayıf rivayet var, bir zayıf hadis var. E, o hadis seni çok etkiliyor ve o hadisteki anlam... O kadar seni etkisi altına alıyor ki gıybeti terk ediyorsun. Bir daha yapmıyorsun artık. İşte burada kullanabilirsin diyor o zayıf rivayet diyor. Yani normalde ayete ve sahih sünnete dayanan ve kuvvetli e, kanıtlarla kuvvetli delillerle farziyeti ya da haram oluşu kesinleşmiş olan bir konuda eğer zayıf rivayetler insanları teşvik edecekse kullanılabilir diyorlar. Ben de o kanaatteyim. Çünkü ben zayıf hadisin böyle e, hele hadis usulü okuduktan sonra hiç unutmam e, vardığım kanaat odur. Yani hadis usulü okuduktan sonra vardığım kanaat ben zayıf hadisi de kullanırım arkadaş olmuştur. Yani acizane, acizane. Şimdi hadis-i şerif şu. Bakın huşuya nasıl teşvik ediyor bizi. E, dünyadan gönlüne bir şey getirmeden huzur ile iki rekat namaz kılanın geçmiş günahları bağışlanır diyor peygamberimiz. Hatta bununla ilgili e, hikaye anlatırlardı çocukken. Onu da size söyleyeyim çok çeşitli yerlerde anlatmışımdır ama burası biraz daha farklı bir topluluk. E, şimdi biz çocukken babaannemle birlikte yaşadık. <gülüyor> Babaannem bize çok masal anlatırdı, hikaye anlatırdı. Hele böyle Dolunay'ın olduğu gecelerde ben Kadıköy'de büyüdüm, İstanbul Kadıköy'de. Yani böyle Anadolu köyünde falan yaptığımızı zannetmeyin bunu. Orada olsa kim bilir daha ne kadar renkli ve güzel olurdu. Efendim bir apartman dairesinde oturuyorduk. E, gece olunca böyle renkli dolun şey şıklı bir parlak dolunay veya ay olduğu gecelerde e, perdeleri açarız, ışıkları söndürürüz, e, otururuz. Böyle babaannem anlatır, biz dinleriz. E, çok çeşitli masallar dinledim babaannemden. Sonra e, ilahiyatta öğrenci olunca e, bir baktım ki babaannemden masal diye dinlediklerim buhari'de hadis falanmış yani. Babaannemin de haberi yok. Onların Buhari'de hadis olduğundan veya işte sahih kaynaklarda işte kütüb Sitte'de hadis olduğundan ne yapıyor? Şimdi i̇şte bir vaazda duymuş. Size geçen gün anlattım işte camiye mutlaka her gün giderdi. Çok vaaz, mevlit dinlerdi yani camide yaşardı yani. Mesela Ramazanlarda akşam namazından önce giderdi camiye. Ee, niye akşam namazından önce gidiyor? Çünkü ileri derecede astımı vardı. Arka saflarda namaz kılamayacağı için, en ön safta oturabilmek için e, akşam namazından önce e, götürürdük babaannemi yerleştirirdik. İftarlığını da bırakırdık. İftariyesini de. Sonra biz eve dönerdik. Biz kendimiz iftar ettikten sonra teraviye yakın biz de giderdik. Çünkü teraviden sonra babaannemi camiden getirmemiz gerekirdi. İşte e, oralarda o hikayelerde babaannemden dinlediğim hikayelerde mesela şunu anlattığını hatırlıyorum çocukken bize işte peygamberimiz bir gün demiş ki kim kalbinden hiçbir şey geçirmeden iki rekat namaz kılarsa ee, hırkamı vereceğim ona demiş. Ve peygamberimizin hırkasını alabilmek için böyle namaza durmuş herkes. İşte bu müjdeyi, bu şeyi duyan, ödülü duyan. Efendim, e, Hz. Ebu Bekir hikayede e, teyit etmedim ama muhakkak bu da rivayetlerde var. E, Hz. Ebu Bekir bitince namaz demiş ki işte herkes yenilmiş yani muhakkak aklından bir şey geçmiş. Hz. Ebu Bekir'e sormuş efendimiz o da demiş ki ya Rasulallah, o kadar dikkat ettim yani hiçbir şey düşünmemeye fakat tek bir kere aklıma şu geldi acaba hangi hırkayı verecek diye. Dolayısıyla e, bu hani kendinize de eziyet etmeyin. Bana bu huşuyla ilgili gelen sorular oluyor. İşte e, kendim e, işte namaza odaklanamıyorum, huşu duyamıyorum, ne yapmam lazım diye. Tabii bu ne yapmam lazım arayışı çok güzel bir arayış. Bizi ileriye götüren bir arayış. Ama bu, biraz böyle satır aralarından e, sezdiğim kadarıyla kendinden ümidi kesmiş veya işte kendini aşırı eleştirme. Arkadaşlar aşırı değersizleştirme, aşırı eleştirme. Siz bizi varacağınız hedeften uzaklaştırır. Özelleştirin güzel bir şey ki bir tabii ki kibirlenmemek için nefsimizi değil mi? Hasibu enfusuke min qabla an bu Hesaba çekilmeden önce siz kendi kendinize hesaba çekin. Bu çok güzel bizi ileriye götüren bir şey. Makul miktarda kaygı yapabilecek miyim? Yapabiliyor muyum? Kaygısı güzel bir şey ama bunun dozu kaçtığı zaman arkadaşlar kendinize güvenmemek ve artık ben bunu yapamıyorum. Ee, hiçbir şeyde de beceremiyorum hiçbir şeyde düzgün bir namazı bile huşuyla kılamıyorum diye kendinizden ümit kesmekle sonuçlanırsa e, bu çok vahim bir şey bu şeytanın yapmak istediği bir şey yani şeytan sizi namazdan vazgeçiremezse namazdan alacağınız lezzeti engelliyor arkadaşlar ee, kendinizden kuşku duymanıza sebep oluyor onun için bak kuşku duyarak ibadet edilmez kuşku duyarak iman edilmez yani biz Allah'a iman ediyoruz kuşkumuz var mı bundan yok Ahirete iman ediyoruz kuşkumuz var mı yok yani nasıl bir kuşku tabi e, hiç mi aklınıza gelmiyor acaba diye gelebilir o ayrı bir şey hatta bana sorarsanız yani bir yerde okumuştum İnsanın kuşku duyması da iman ettiğini gösterir çünkü eğer biz iman etmeseydik kuşku da duymayacaktık neyse böyle felsefi şeylere girmeyeyim hiç yeri değil gazaliye'nin huzurunda e, ama yani bu işte şu anda ben namaza duruyorum e, kim zorluyor beni bu namaz için arkadaşlar? Kim baskı yapıyor bana? Yani ne gibi bir karım var? Dünyevi böyle bir karımız olduğunu falan söylüyorlar. Hiçbir karım yani dünyevi bir karım olmadı şimdiye kadar namaz kıldığım için. Yani insanlardan hani insanlara yönelik show falan diyorlar da e, akıl almıyor, akılları almıyor. Çünkü arkadaşlar namaz bizim için 5 vakit namaz, sosyal hayatı olan bir insan için hayatının bir parçası. Yani benim işte Devamlı dışarı çıkıyorsam güneş gözlüğümün olması gibi. Tabi bu nasıl şov değilse, devamlı güneş ışığında işte araba kullanıyorsam, dışarıda yürüyorsam vesaire. Bu bir şov değilse, benim devamlı bir sosyal hayatım varsa ve 5 vakit namazla rutin olarak o hayatın içinde akıyorsa tabii ki namazı kılmam gereken yerde kılacağım yani. Hele hele yani değil mi eskilendi de o Allah bakın hepimizi nasıl evlerimize e, mahkum etti. E, çok komik mesela iftar yapıyorsunuz namaz kılma yeri düşünülmemiş olan iftar yemekleri var. Yani e, duydum hani ben katılmadım da demek istediğim şu yani bütün namazları belki biraz hani vaktin sonuna doğru ama akşam namazını ne yapacağız yani. Bu, bu bir buçuk saatin içinde kılınması lazım gibi düşünün. Yani dolayısıyla bu kadar hayatınızın içinde olan bir şeyi böyle e, ihlassız, huşusuz olsaydınız yapamazdınız. Onun için kendinize çok haksızlık etmeyin. Sadece biraz tabii ki ileriye gitmek istiyoruz yani. Daha iyi yapmak istiyoruz. Tabii ki. Tabii ki. O güzel bir şey. O motivasyon. Ama kendimizden ümit kesecek. Kendimizi böyle ya benden olmuyor yani diyecek noktaya kadar eleştirmenin şeytanın bir taktiği olduğunu düşünüyorum acizane. Çünkü iman eden bir insanı namazdan nasıl vazgeçirsin? Nasıl vazgeçirsin? Değerini biliyor, iman etmiş, kuşku duymuyor. Nasıl vazgeçecek doğru yapamıyorsun diyor. Olmuyor senin bu namaz diyor. Boşa kılıyorsun diyor. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka rivayet Ebu Davud ve Tirmizi'yi benzerini tahric etmiştir demiş dipnotta. E diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın burada gene namazın amacı yani ibadetlerin amacı bize hatırlatılmış oluyor. Namazın farz kılınması, haccın ve tavafın emredilmesi, hacdaki görevlerin bildirilmesi Allah Teala'nın anılmasının gerçekleşmesi içindir. Yani niçin Cenab-ı Hak bize bunları emrediyor? Kendisini anmamız için. Habakara suresinde haccın anlatıldığı ayetlere bir bakın. Orada da zikrullahın ne kadar esaslı bir yer işgal ettiğini görürsünüz. Bu anımanın diğer ibadetlerde nasıl, namazda nasıl olduğunu ileriki bölümlerde anlatacak çok şahane tasvirleri var. Efendim Gazali'yi izlemeye, okumaya devam edin. Resulullah'ın verdiği bir öğüt var. İbn-i e geçiyormuş bu da. Ee, işte huşu hakkında bana soranlara hep bunu söylüyorum. Çünkü uzun uzun cevap yazamıyorum arkadaşlar mesajlarınıza. Mümkün değil yani. Ee, olabildiğince kısa cevaplar vermeye çalışıyorum. Cevapsız da bırakmamak için. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, namaz kıldığında dünyaya veda eden kişinin namazı gibi. Namaz kılıyor. Yani Gazali bunu hep tavsiye eder. Bu hadis-i şerif işte burada gördüğünüz gibi. Hani namaza durduğunda bu benim son namazım diye düşün diyor. Birazdan kendisi de zaten söyleyecek. Ee, aslında burada hani ölüm düşüncesini biraz e, bir iki cümleyle söylemek lazım. E, modern insan arkadaşlar ölümden bahsedilmesini, ölümü düşünmeyi de çok böyle travmatik buluyor ve istemiyor. Ee, yani biraz ölümden bahsetseniz, ay içim sıkıldı, lütfen konuyu değiştirelim diyor mesela insanlar. Ee, ama bizim medeniyetimizde arkadaşlar, başta tabii bizim medeniyetimizin inşası şunu unutmayın, sünnetle olmuştur, peygamber sünnetiyle olmuştur. Çünkü detaylar orada var. Yani tabii ki ana fikir, ana kurucu Kur'an'dır tabii ki yani. Hani sünnet Kur'an'ın önüne geçemez ama o detayları, Hani evi ev yapan nasıl böyle detaylarsa, sadece dört duvar değilse ama dört duvar olmadan ev hiç olmuyorsa öyle düşünün yani Kur'an'la sünnet ilişkisini. Ee, yuva, yani o evi yuva haline getiren detaylar. İşte bizim medeniyetimizi de medeniyet haline getiren sünnettir. Acizane kanaatim. Efendim, ee, ve bizim medeniyetimizde ölüm arkadaşlar böyle ee, korkunç hatırlanmayacak, travmatik bir şey değildir. Yani Osmanlı'da mezarlıkların nerelere yapıldığına dikkat edin. Yani o kadar geniş araziler varken şehir dışında, değil mi? O kadar geniş araziler, mahalle içlerindedir. Yani. Eski gravürlerde falan görürsünüz yani. Bir sokak, karşısı mezarlık. Yani bir sıra evler, karşı sırada da mezarlar var. İşte Karadenizli olanlar çok iyi bilir. Karadeniz'in köylerinde benim gördüğüm bütün Karadeniz'i bilmiyorum ama benim gördüğüm yani köy mezarlığı diye bir şey yok. Evlerinin bahçelerinde, herkesin kendi evinin bahçesinde kendi ölüleri. Yani evin önünde her evin kendi mezarlığı var. Kendi kabristanı var. Hatta 100 yıllık belki daha fazla kabristanı olan evler var. iç içe yani ölülerle iç içe, mezarlıkla iç içe yaşıyorlar. Ve yani ee, benim kanaatim arkadaşlar ölümü hatırlamak kadar hayatın kalitesini artıran bir şey yoktur. Yani ölümü ne kadar hatırlarsanız hayatınız o kadar seçkin bir, şey, seçkin bir şekilde yaşarsınız. Mesela düşünün işte ben bugün kalktığımda desem ki belki de bugün benim dünyadaki son günüm desem. Arkadaşlar işte kimsenin hakkını yememeye çalışırım, ee, varsa eski yaralar, onları telafi etmeye, helalleşmeye çalışırım. Her anımı dolu dolu çünkü son viraj yani. Hani artık şeye kalkmam lazım, depar atmam lazım. Son gün yani. İşte ne, ne kadar eksileri düzeltebilirim, ne kadar artılar kazandırabilirim, onlara odaklanırım. Anlatabiliyor muyum? Ölüm kimi? Arkadaşlar elini kolunu bağlar. Ahirete inanmayanın. Ahirete inanmayan için tabii ki ölüm çok travmatik, çok felaket bir şeydir. Bitiyorsun, yok oluyorsun artık yani. Yok oluşa gidiyorsun. Ama ahirete inanan için, hele de seven için, yani Ayşe Şasa'nın Bir Ruh Macerası kitabını okudum Ramazan'dan hemen önce. Geç kalmışım, yani çok eski bir kitap aslında. Tavsiye ediyorum hepinize. Orada bir sahne var. Ayşe Şasa biliyorsunuz çok ciddi psikiyatrik, ee, sıkıntılar yaşadı. Allah rahmet eylesin, taksiratını affetsin ve kefaret olsun. Bütün günahlarına makamının e, yücelmesine vesile olsun çektiği sıkıntılar ee, o sıkıntıların temel sebebinin kendisi de söylüyor zaten orada ölüm korkusu olduğunu söylüyor bir gün diyor bir şeyhefendiyle işte onun sohbetinde izliyor efendi bana dedi ki diyor Ayşe Hanım kızım sen bu ölümden niye korkuyorsun ölüm var ya ölüm hmm, nasıl tatlı nasıl tatlı dedi diyor ee, tabi kitapta tarif ettiğini ben canlandırmaya çalışıyorum böyle diyor dudakları birleştirdi hmm, lezzetli bir yemek için söylediğimiz gibi yani nasıl tatlı mı Nasıl tatlı deniliyor. Ee, tabii hani bu nasıl, biraz da nasıl yaşadığımızla ilişkilidir, ilişkilidir ama hiçbir zaman biz amellerimize güvenemeyeceğimiz için arkadaşlar nasıl yaşadığımızdan çok kime inandığımız ve onun hakkında ne düşündüğümüzle ilgilidir. Yani Allah'ı nasıl düşünürseniz öyle bulacaksınız diyor ya e, Cenab-ı Hak. Tabii ki yaşantı tarzımızın da efendim bir payı var ister istemez. Yani biriktirdiklerimiz o son döneme işte daha çok aklımıza geliyor. Yani ben ne yaptım, hani geride ne bıraktım, ne, ne doldurdum bu heybeye, neyle gidiyorum yani elimde ne var diye baktığımızda biraz e, ürküyor olabiliriz. Ama Allah'tan arkadaşlar biz her an, her an yani bir dakika içerisinde 60 yıllık, 70 yıllık bir ömürdeki hataları telafi edebilecek bir iyilik yapma şansımız var arkadaşlar. Bizim dinimiz böyle bir din. Yani şunu demiyor, 30 tane kötülük yaptıysan 30 tane iyilik yapacaksın onu gidermek için, öyle demiyor. Şu 100 kişiyi öldüren adamın hikayesine bakın mesela, ee, bu haliyle geçiyor. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, namaza yaklaşımı, bunu ben hayatımda iki kişide gördüm arkadaşlar. Tabii ki açıklamayacağım isimlerini, biri rahmetli oldu, biri de bir arkadaşım. Ee, maşallah yani onlar gibi olmak istiyorum inşallah ben de o konuda ben de böyle bir örnek verileceği zaman insanların aklına gelmek istiyorum inşallah dualarınızla ee, örnek şu olay şu Hazreti Ayşe diyor ki Allah Resulü bizimle konuşur biz de kendisiyle konuşurduk yani evinde peygamberimiz böyle bir köşesine çekilen ve böyle kral gibi işte herkesin ona hizmet ettiği falan bir yaşantısı yok peygamberimizin ev hayatını da lütfen okuyun ee, Fatma Zehra Kamacı Kardeşimiz çok güzel bir akademisyen ee, çok güzel çalışmaları var ee, onun kitaplarına bakın efendim başka bu konuda yazılmış olanlara bakın Resulullah'ın ev hayatını anlatan efendim böyle herkes ne yapıyorsa onu yapıyor yani. Hele bir tane rivayet var Hazreti Ayşe'den. Hazreti Ayşe'ye soruyorlar Resulullah evde ne yapardı? Demek ki işte söküklerini dikerdi, ayakkabılarını temizlerdi. İşte süt sağardı bazen, hamur yoğururken bize yardım ederdi. Şimdi ben gözümün önüne getiriyorum tamam mı? Efendimiz böyle oturmuş söküğünü dikiyor. Arkadaşlar bu adamın tabirimi hoş görün. Yani aynı anda dokuz tane hanımı var. Çok tartışıldığı için bu konular biliyorsunuzdur yani. Hanımları var yani. Hani eve geldiğinde şöyle oturup biri ayağına su dökse, biri ellerine kollarına masaj yapsa yani hak, -hak ediyor bunu bir de. O derecede de yoğun bir insan. Ve eve geliyor yani bunlardan hiç mi ibret almıyoruz arkadaşlar? Yani sünnet deyince biz neden sadece bazı şekli e, şeyleri anlıyoruz? Birkaç tane bildiğimiz, ezberlediğimiz sünnet var. Onları anlıyoruz. Şimdi mesela ailesiyle sohbet ediyor Peygamberimiz Salama. Böyle ketum işte çok yüz vermeyeceğim, çok konuşmayacağım bunlarla işte şımar, şımarmasınlar falan değil yani. E, hal hatır, ve her gün yapıyor bunu. Peygamberimizin günlük hayatını incelerseniz orada göreceksiniz yani. Her gün ailesine ayırdığı bir zaman var. O sürede ailesiyle sohbet ediyor. İşte biz otururduk diyor, konuşurduk. O bizimle sohbet eder, biz onunla konuşurduk. Ama diyor namaz vakti girdiği an ne o bizi tanırdı ne biz onu diyor. Hiç tanımıyormuşuz gibi olurduk. Namaz vakti girdiği an. Yani şöyle düşünün. Nasıl? Yanlış benzetme yapmak da istemiyorum ama benzetmeler de akılda kalmayı kolaylaştırıyor. Ee, yani so birisiyle konuşuyorsunuz. Mesela işte konuşuyorsunuz. Ee, sonra bir kapı çalıyor. Efendim emniyetten gelmişler sizi soruyorlar. Allah korusun hani. İnşallah iyi şeyler için. Hemen nasıl bir dakika dersiniz arkadaşlar bir dakika benim bu telefona bakmam lazım bir dakika kapıya bakmam lazım dersiniz. İşte namaz vakti girdiğinde peygamberimiz ve e, ailesi bizle konuşurken böyle namaz vakti girerdi birdenbire sanki hiç tanımıyoruz birbirimizi. Konuşmayı keserdik kalkar namaza dururduk diyor Hazreti Ayşe e, çok etkileyici işte şöyle ee, huşuyla alakayı kuralım şimdi arkadaşlar. Yani sen bu kadar değer verirsen tabii ki kalbin de hazır olur o namazda. Ya yani namaz senin için şimdi bir boş vakit bulduğumuzda kılarız. Uygun bir vakitte kılarız diye düşündüğüm bir şey sanki o da olur yani farziyeti yerine getirmiş olursun borcunu ödemiş olursun ama böyle hani vakit bulunca arada yapılan bir şey işte düşündüğünde o zaman o gönüldeki meşgaleler o namazda da devam ediyor anlatabiliyor muyum arkadaşlar yani verdiğiniz değer kadar siz mesela birisiyle konuşurken Mesela siz geldi birisi sizinle konuşuyor. Üstüyle başıyla oynuyor. İşte etraftaki objeleri inceliyor. Etrafa bakıyor. Ne bileyim arada telefon çalıyor açıyor. Veya telefonunu karıştırıyor sizinle konuşurken. Hani burada huşu var mı arkadaşlar? Odaklandı mı yani size? Sizin gerçekten onunla konuştuğunuzu hissediyor musunuz? O bunu yaptığında. İşte namaza durmak da böyle bir şey. Yani aslında... Ee, bir söz var çok hoşuma gider. Ta Kur'an kursu yıllarından biri aklımdadır. Şecaat arz ederken merdi kıptı sır söyler demiş. O da muhtemelen Ziya Paşa'dandır. Ben hep onun beyitlerini alıp Mehmet Akif'e şey yapıyorum, hamle ediyorum yanlışlıkla. Ama bunu da bilmiyorum yani o mu söylemiş. Şecaat arz ederken merdi kıptı sirkatin söyler ne demek? Çingene kahramanlıklarını anlatacağı zaman nasıl hırsızlıklar yaptığını anlatırmış. Dolayısıyla hani konuşurken suçlarını anlatıyor yani. Ee, çok güzel bunun üzerine parodiler falan yapıyorlar biz de öyle yani işte huşu duyamıyorum işte namazda odaklanamıyorum filan dediğimizde aslında neyi göstermiş oluyoruz namaza verdiğimiz önemi göstermiş oluyoruz arkadaşlar yani kendi ağzımızla kendimizi ifşa etmiş oluyoruz hani ne demiş yazar çok o da bir çok derinlikli bir ifadedir konuş ki seni görebileyim demiş yani konuştukça Kendimizi bütün iç dünyamızı yani ortaya seviyoruz arkadaşlar yani namaza çok önem vermekle alakalı namazda huşur duyabilmek böylesine önem vermekle alakalı. Rivayete göre Hasan el-Basri bakın şimdi sufilerden alıntılar yapmaya başladı. Sahabeden de yapacak. Hasan el-Basri birisinin çakıl taşları ile oynarken Allah'ım beni cennet dilberleri ile evlendir diye dua ettiğini görünce ne kötü yalvarıcısın. Dilber çakıllarla oynanarak mı istenir der. Yani bir taraftan hani bir dua ediyor. Bir taraftan da önündeki çakıllarla oynuyormuş. Hani ne kötü bir şeysin diyor, ne kötü bir yalvarıcısın. Böyle mi istenir dilber diyor Hasan-ı Basri. Bunlar tabii çok mecazi anlamda çok derin bize mesajlar veren alıntılar. Hz. Ali radıyallahu an namaz vakti girdiğinde ürperir. Renkten renge girerdi. Kendisine ne oldu ya emir-i müminin diye sorduklarında Allah Teala'nın göklere, yere ve dağlara arz ve teklif edip de onların yüklenmekten çekindikleri ve endişeye düştükleri. Ama benim üstlendiğim emaneti yerine getirme, teslim etme, yerine teslim etme zamanı geldi cevabını veriyor. Şimdi bu rivayette ki bu emanet meselesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İlla aradına emaneti, ala semavi ve ardi göklere, yere, dağlara işte uzun ayet. Biz emaneti teklif ettik, sunduk. On febeyne en yahmin Onlar onu üstlenmekten çekindiler, korktular. Ama insan onu üstlendi ve hamlehel insan diyor Rabbimiz, insan onu üstlendi diyor. Buradaki emanetin ne olduğu konusunda çok uzun tefsirler var, çok uzun yorumlar var. Ama nihai bir cevap yok. Yani arkadaşlar bilgimiz azaldıkça ihtilaflardan hoşlanmıyoruz. Bilgimiz arttıkça ihtilafların ve çok çeşitli anlamlara müsait olan çok anlamlı Mecazi, sembolik ifadelerin ne büyük bir zenginlik olduğunu anlayabiliyoruz. Mesela şimdi o göklere, dağlara, yerlere teklif edilen, onların üstlenmediği ama insanın üstlendiği bu emanetin ne olduğu, mesela bu yeryüzünde halifelik, olduğunu söylüyorlar. Sorumluluk duygusu, hesap verme yani sorumluluk demek hesap verme demektir. Olduğunu söylüyorlar. Efendim mesela bu yoruma göre de Hazreti Ali bunun namaz olduğunu söylüyor. Bana hiç e, aykırı gelmiyor. Hiç akla uzak gelmiyor bu. Çünkü size daha önce de arz etmiştim. Kanaatimce arkadaşlar yani benim anladığım bu namaz konusundan benim anladığım biz yeryüzünde arkadaşlar namaz kılmak için varız. Yani bütün kıymetimiz namazdan geliyor. Bütün değerimiz namazdan geliyor. Geri kalan her şey, işte yeme içme, tabii bunun için para kazanma, para kazanmak için bir mesleğimizin olması, işte çoğalmak, evlenebilmek bunun için bir evimizin olması vesaire. Yani bütün o hayat meşgaleleri yeryüzünde namaz devam etsin diye. Allahu Alem, Allah bilir tabii ki en doğrusu. Ben sezgimi sizinle paylaşıyorum. Arkadaşlar namazın bütün bu kainatın işleyişinde kilit rolü olduğunu düşünüyorum. Ve namazın her zaman değil, çok nadiren, her zaman hissetseydim çok farklı bir noktada olurdum. Ee, namazın, e, namazı şöyle anlıyorum kendim. Bütün kainatın içine katıldığı evrensel bir koro var arkadaşlar. Evrensel bir koro. Yani düşünün, çok müthiş, senkronize bir orkestra düşünün yani. Çok kalabalık bir orkestra. Ama çok senkronize, çok müthiş çalıyorlar. Ve büyük de bir koro var. Şimdi bu orkestranın ve koronun üyeleri kimler biliyor musunuz benim zihnimde? İşte galaksiler gezegenler, yıldızlar, bilmediğimiz başka işte melekler, cinler, işte e, mikroorganizmalar, şimdi şeydi koronavirüsü de kattım ona, yani bazen o da geliyor aklıma. O da bizimle şu anda aslında Allah'ı zikrediyor yani. Ve bu koro kesintisiz bir şekilde, çünkü bunu da nereden çıkarıyorum? E, yeryüzündeki bütün varlıklar Allah'ı zikreder. وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ siz onların tesbihlerini anlayamazsınız diye ayet var. Ee, buna dayanarak yani böyle bir koro hayal ediyorum ben. Muazzam, müthiş bir konser veriliyor orada. Bu konserde sizi şey yapmasın yani bula bula konsere mi benzetiyor? Ben rak konserinden falan bahsetmiyorum arkadaşlar. Güzel ses ve güzel sesle icra edilen bir zikir arkadaşlar bizim varoluşumuzun mayasıdır biliyor musunuz? İşte Elest bezminde biz Allah'ın Rabbimizin Elestü bir Rabbukum hitabına masar olmuşuz. O günden beri e, bu yüzden mesela çok güzel sesi arıyoruz. Çok güzel sözü arıyoruz ve bunlardan mest oluyoruz. Çünkü o ruhumuz oradaki bu güzelliği arıyor. Yani o evrensel koro ...dan kastım... ...çok lahuti... ...çok nurani... ...çok ruhani bir koro... ...ve işte ben namaza durduğumda... ...ben de o koronun bir üyesi oluyorum... ...gezegenlerle beraber... İşte bütün o e, mikroorganizmalarla beraber çınar yapraklarından işte tutun yani da, Everest dağ ile beraber aklınıza ne geliyorsa nehirlerin suları şelalelerin çağlayanların sularıyla beraber hepsiyle beraber Allah kuşlarla beraber yani bu sabah biraz uykusuzum günlerdir namazdan sonra biraz vakit geçti biraz uyuyayım dedim inanın arkadaşlar dedim ki nasıl kaçırıyorsun ya nasıl kuşlar ötüyor size anlatamam yani her biri farklı kargalar bile güzel geliyor insanın kulağına ve kalktım tekrar yani biraz oturdum demek istediğim arkadaşlar bize her namazda çok büyük bir varoluş bahşediliyor çok büyük bir varoluş bahşediliyor ve namazın dışındaki anlarda da o varoluşu tekrar yaşayabilmemiz için varlığımızı sürdürme gayreti içerisinde oluyoruz. İnşallah anlatabilmişimdir. Ee, i̇şte Peygamberimizin ve ailesinin namaz vakti girdiğinde... Hiçbir şey, hiç tanımıyorlarmış gibi birbirlerini hemen kesip kalkmaları. Hazreti Ali'nin ürpererek yani böyle beti benzi atarak renkten renge girmesi namaz vakti girdiğinde. Yani namaza böyle bakan bir insan namazın içinde aklı sağa sola ne kadar gidebilir ki arkadaşlar yani. İşte namazla aklımı toparlayamıyorum diyişimiz aslında bizim namaza verdiğimiz değeri çok açık bir şekilde ortaya koyan e, özrü kabahatinden büyük bir e, kusurumuz arkadaşlar hepimizin. 10 e, dakika kaldı. <gülüyor> Namaza dururken sağında cennet, solunda cehennem diye niyet ederlermiş eskiler. Bunun kaynağını anlatıyor şimdi ve bir kapanış olacak bu. En azından şimdilik yani bu fazilet bölümünün kapanışı olacak. Sonra bir iki cümleyle odaklanmak için ne yapabiliriz onu söylemeye çalışacağım. Hatemi asana namaza nasıl durduğu ve nasıl namaz kıldığı sorulduğunda şu açıklamayı yapa, yapmış. Namaz vakti yaklaştığında güzelce abdest alır, namazımı eda edeceğim yere varıp otururum. Namaza konsantre olduktan sonra namazı mı kılmak üzere ayağa kalkar ve karşımda Kabe, işte şimdi buna zihinsel imajinasyon deniyor arkadaşlar. Zihninizde canlandırıyorsunuz yani kendinizi. Karşımda Kabe, ayaklarımın altında sırat köprüsü, sağımda cennet, solumda cehennem, arkamda ölüm meleği. Yani Azrail bekliyor bu namazı da kılsın bari diye. Hani e, olduğunu ve son namazımı kıldığımı düşünürüm. Ardından umutla korku arasındaki bir hisle güzelce tekbir alır, okuyacaklarımı ağır ağır okur, mütevazi bir şekilde rükuya varır, huşu ile secde yapar, sağ ayağımı diker, sol ayağımı yatırıp üzerine oturur ve bütün bunlarda ihlası gözetirim. Tabii ki namazımın kabul edilip edilmediğini de bilemem. Yani sonunda da yine böyle bir endişe taşırım diyor. Şimdi arkadaşlar e, diyelim ki niyetinizde namaza verdiğiniz önemde e, hiçbir hiçbir demeyelim de yani büyük bir kusur yok. İşte büyük bir eksiklik yok. Önemde veriyorsunuz. Hakikaten vaktin başında özenerek de kılıyorsunuz falan. Ama yine de e, bir şey var. Bir e, huşur huşur ve huzur. Yani namazdan elde edilecek lezzeti elde edemiyorsunuz. işte diyelim ki. Şimdi e, bununla ilgili size i̇bn Arabi'den efendim bahsediyordum ya hatırlarsınız i̇bn Arabi arkadaşlar e, temizlik bahsinde ne diyordu temizlik sadece e, efendim azaların temizlenmesi yani hadesten necasetten e, temizlenmek demek değildi e, temizlik bütün o azalarla e, işlediğimiz günahlardan maddi manevi günahlardan temizlenmekti yani arkadaşlar bizim kalbimiz hasetle Riya ile işte onay almak, takdir almakla işte geçmişte bize yapılmış bir takım hataların üzerimizdeki izinin ağırlığının sürmesiyle yani kalbimiz bütün geçmiş kaygı, geçmiş üzüntüsü, gelecek kaygısı işte Cenab-ı hoşlanmadığı bir takım kötü ahlak, suyu ahlak, kalbimiz bunlarla dolu olduğu sürece tabii ki şu ana odaklanamayacağız. Şu ana namazdan huşu duyabilmek için arkadaşlar huşuyu başarmak için bizim İbnül Vakt yani tasavvufta İbnül Vakt diye geçen şu ana odaklanmayı başarmamız gerekiyor. Bunun için bunun iki boyutu var arkadaşlar şu ana odaklanmanın bir defa egzersiz yapmamız gerekiyor. Yani psikologlar bunu öneriyor. Bununla ilgili kitaplar da var ama biraz o kitaplara çok itimad etmediğim için bazı yönlerden zikretmek istemiyorum. Sadece ana fikirlerini size söyleyeyim. Yani siz mesela çok önemli bir anda, bizim için bu şu anda namaz, odaklanmak istiyorsunuz. Bu odaklanmayı o ana bırakırsanız o anda da başaramayacaksınız. Ama o andan önce daha sade anlarda, daha hayatın sıradan anlarında bunun egzersizlerini yapmalısınız diyorlar. Ben denedim, çok faydasını gördüm arkadaşlar. Egzersiz nedir? İşte bu, bunu tabii çok abartanlar var. Ama daha sıradan olanını söyleyeyim ben size. Bu, bu uzak doğu felsefelerinden biraz alınmış bir şey ama tasavvufta da var. Neden, ee, burada şimdi parantez açayım, tasavvuf uzak doğudan mı esinlenmiştir? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum ama bazı konularda da evrensel hakikatler olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla evrensel hakikatler olunca bunun bütün dünyada benzerlerinin olması kaçınılmaz. Yani siz insan nefsini terbiye etmek, kalbini terbiye etmek ve yükseltmek istiyorsanız bunun belli yolları vardır. Uzak doğuda da aynıdır, Hristiyan mislitizminde de aynıdır. Yani benzeşmeler olması kaçınılmazdır diye düşünüyorum aynı ve malzeme aynı olunca ee, şu anda odaklanmak ne demek işte ben şu anda ne yapıyorum ee, Instagram'dan tdv kalem İstanbul Kagem İstanbul sayfasından e, Gaziali'de namazda huşu bahsini anlatıyorum işte evimin şu odasındayım dışarıda kuşlar ötüyor yani benim kalbimdeki hisler şunlar ee, okuduğum metin işte bu yani ne yapıyorsunuz? Şu anda ne yapıyorsunuz? Mesela bulaşık yıkıyorum. Evet, şimdi tabakları yıkadım. Şimdi e, makineyi dolduruyorum, boşaltıyorum. Şimdi i̇şte bildiğim çocuğum uyanmak üzere. Yani neyse, şu an şu ana odaklanın. Ne zaman zihniniz diyor geçmişe ya da geleceğe giderse ki genelde biz kadınların çoğumuzun bayan olduğunu düşünerek söylüyorum geçmişte olan üzüntüleri tekrar tekrar yaşamak gibi bir hobimiz var arkadaşlar. Hatta o kadar ki e, bu bunu ben bazı arkadaşlar işte farazi bir şey gibi söylüyorlar. Hayır bunu söyleyen birini ben tanıdım arkadaşlar. Tanıdığım rahmetli oldu bir hanım şöyle dedi. Ben dedi sabah kalktığımda eğer o gün için üzülecek bir şey yoksa geçmişte olan bir şeyi hatırlarım gene üzülürüm. Yani böyle üzüntüden beslenen melankolik bir yapısı olan insanların şu Suana odaklanması daha zor çünkü onun iç dünyasında e, geç, e, geçmişin üzüntüleri ve geleceğin kaygılarıyla oluşturduğu ikinci bir benlik var yani içinde Benim içimde mesela ikinci bir Fatma Bayram var o gerçek Fatma Bayram değil benim hatıralarımdan ve kaygılarımdan oluşuyor ve devamlı konuşuyor içimde. Devamlı konuşuyor işte ondan uzaklaşmanız ya yani onun farkına varmanız gerekiyor. İçinizdeki o kaygılı kişinin, o üz üzgün kişinin, devamlı üzüntü üreten kişinin ve devamlı sizi meşgul eden kişinin sizi olmadığını bilmeniz yetiyor. Yani diyorlar ki onu azarlamayın, yargılamayın, sadece onun farkına varın. Siz farkına vardıkça o küçülecektir ve terk edecektir sizi diyorlar bu konudaki eğitimler. Efendim bir de ikincisi daha kolay bu. Şu ana odaklanın ve gerçekten şu anda ne yaptığınızı geçirin zihninizden. Arkadaşlar şimdi şey ne oldu biliyor musunuz? Ben bu egzersizi yaptıktan sonra epey bir yaptım. Yaptıktan sonra şimdi namaz kılıyorum. Tabi namazda da ne yapacağım şimdi? Şu ana odaklanacağım. Arkadaşlar subhane Rabbiyal azim ve subhane Rabbiyal a'la tesbihlerinin yani rükû ve secdede söylediğimiz tesbihlerin birdenbire anlamı değişti zihnimde. Nedir bunun anlamı? Bakın ben kaç yıldır namaz kılıyorum arkadaşlar. Ve bunların anlamını biliyorum yani. Türkçelerini biliyorum. Ee, Sübhane Rabbiyel Azim, yüce ulu olan Rabbimi her türlü noksanlıktan tenzih ederim demek. A'la da yüce, yine yüce demek. Yüce olan Rabbimi her türlü noksanlıktan tenzih ederim demek. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Günde kaç kere rükû ve secde tespitlerini düşünün. Günde kaç kere siz diyorsunuz ki, Ya Rabbi, seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Her türlü kusurdan seni tenzih ederim. Bu şu demek. Sen asla yanlış yapmazsın. Asla yanlış yapmazsın. Peki e, Cenab-ı Hak'ın yanlış yapmamasından kastımız ne? Arkadaşlar benim anladığım iki tane. E, iki alanda yani. Cenab-ı Hak'tan razı olmayı anlatırken Sufiler ondan iki alanda razı olmamız gerekiyor derler. Bir hayatta benim için uygun gördükleri. Yani cela bak benim iradem ve benim ısrarla yaptıklarımın sonucu olarak değil de sadece kendi tercihiyle mesela işte korona geldi başımıza değil mi? Yani bu burada benim yaptığım günahların sonucu olabilir de tabii çok hani detaylı düşünürseniz ama doğrudan bir bağ yok yani. Ama mesela işte sen çok yemişin, yemişin, yemişin de obez olmuşsun. O senin davranışlarının sonucu. Yani onu da kadere havale edemezsin. İnanın hapishanelere de gittik biz görev için arkadaşlar. Hapishanedeki hiç kimse ben suç işledim de buradayım demiyor kendisine. Kader mahkumu diyor. Öyle demesi de psikolojik sağlığı açısından gerekli. Ama hayata böyle bakarsanız hiç düzeltemezsiniz kendinizi. Bir kendi yaptıklarımızın sonuçları var. Onun dışında... Takdiri ilahi olanlarla barışık olman gerekiyor. Yani Subhane Rabbiyel Azim dediğimde, Ya Rabbi sen bana yanlış yapmazsın. Bu çocuğu bana verdiysen, işte bu hayatı, bu kapasiteyi, ne bileyim işte bu kaderi bana verdiysen, bunda muhakkak bir güzellik, bir doğruluk, bir iyilik var yani. Bir, bu alanda razı olmamız gerekiyor Cenab-ı Hak'tan. İkincisi, Arkadaşlar onun bizler mi? için uygun gördüğü şeriat konusunda, din konusunda yani. Yani allah Teala şunu farz kılıyorum, şunu haram kılıyorum demişse orada bir yanlış yapmış olabilir mi yani? Orada bir yani ters giden bir şey olabilir mi? Öyle demiş ama diyebilir miyiz? İşte bu açıdan arkadaşlar şu ana odaklanmanız, o söylediğiniz tesbihin, mesela bir de şeyde fark ettim bunun faydasını. Ben ezber yapıyorum bir taraftan. 40 sene önce yapmışım ezberlerimi. Bu süreç içerisinde hep böyle anlatmakla uğraştığımızdan ezbere çok odaklanamadım maalesef. Şimdi en baştan 2 yıldır en baştan tekrar hafızlık yapıyorum. Böyle çeşitli aralar oluyor ama devam etmeye çalışıyorum. Şimdi hocaya ders verirken, bana ezberle ilgili de çok sorular soruyorsunuz arkadaşlar. Kendi kendine olmayacağını düşünüyorum ben. Çok kuvvetli iradesi olanlar hariç mutlaka işin ehliyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu şu ana odaklanmanın ezber okurken de faydalı olduğunu gördüm arkadaşlar. Çünkü diyelim ki ben 10 sayfa okuyacağım ve 8. sayfa biraz zayıf daha birinci sayfadayken oraya gelince ne yapacağım orayı okuyabilecek miyim falan diye kafamda o 8. sayfa olursa arkadaşlar bütün önceki yedi sayfayı da karıştırabiliyorum ve şaşırabiliyorum ama şu anda burayı okuyorum onu oraya gelince düşüneceğiz Dediniz mi ve sadece şu anda okuduklarına ve bir sonra okuyacağın ayete odaklandığınızda bu e, şaşırma karıştırma işi inanın minimize, minimize oluyor yani. Onun için e, huşuya ulaşabilmenin ben biraz da e, efendim... Zilinizin dağınıklığıyla alakalı olduğunu, verdiğimiz önemle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunu anlatmış olduk bugün. Bize bu fırsatı sundukları için Kagem İstanbul'da çalışan arkadaşlarıma her birine tek tek teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kalbimizi Rabbim her türlü vesveseden, geçmişin üzüntülerinden ne olduysa oldu arkadaşlar. Yani dünyada bir tek siz değilsiniz yani. Ne olduysa oldu. Peygamber kıssaları boşuna mı anlatılıyor? Bazılarınız diyor ki ben bunu hak edecek ne yaptım ya da neden ben? Benim cevabım belli. Neden sen olmayasın ki? Neden sen olmayasın? Yani senin ne artın var Hz. Eyyub'dan, Hz. Yusuf'tan, Hz. Yakup'tan? Ne, ne artın var, ne üstünlüğün var? Onlara oluyor da sana niye olmayacak yani? Ee, bu üzüntüleri çok fazla önemsememiz arkadaşlar bize yapılanları bir takım şey başımızdaki gelenleri çok önemsememiz nefsimizi çok önemsememizden kaynaklanıyor yani kendimizi çok önemsediğimizde bize yapılanlar da çok ağır gelmeye başlıyor bu sefer ne oluyor ne namaza odaklanabiliyoruz ne okuduğumuz kitaba odaklanabiliyoruz arkadaşlar ne manevi ne maddi ne dünyevi ne uhrevi hiçbir kara odaklanamıyoruz böyle Leyla gibi dolaşıyoruz hayatta işte burken kendimize vereceğimiz en büyük zarar. Efendim efendimizin bir duasıyla bitirelim. Allahumme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazem. Allah'ım geçmiş kaygısından gelecek geçmiş üzüntüsünden gelecek kaygısından sana sığınıyorum ve a'udhu bike minel aczi vel kesel. E, çaresizlikte ac acizlikten ve çaresizlikten tembellikten sana sığınıyorum. Böyle devam ediyor. E, duayı siz bulursunuz. E, efendim süremiz doldu. Allah'a emanet olun.